Woken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar modern Sabahlar'ın son 7 programından birini dinliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Eylül'e kadar da bir daha başka bir 7 yok. Vuhu. Vallahi şey yani, Son deyince şimdi bazıları üzülüyorlar program ya, içinde. bazıları da da bitmemiş mi diyorlar? <gülüyor> diyorlar ama öyle diyorlar yani. Vuhu. Hatta bana şey diye soranlar var. Hala <gülüyor> devam ediyor bu program diye soranlar var. Tabii Bazı zaman. <gülüyor> ne diyorsun onlara? Devam onlara ne mi diyorum? Yani cevap olarak inanır mısınız? Devam ediyor. Vuhu. Ara ara. Vuhu. Oktay'ın Oktay Şimdi... yanına geçtin ya <gülüyor> Hayır E tabi geçecek e, beşinci Sen Uğur'dan ne yapacaksın sonra öyle bir şey sen geçmez Zamanı misin herkes bir oldu. Uğur. Nasıl bir şey olduğunda Öyle bir şey olduğu zaman sen geçmez misin Ben hu hu diyen adamın yanında hiçbir zaman yer alma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak daha da coşkulu çağırıyor <gülüyor> İlk, ilk huumda şey yapsaydınız Hiç böyle zorlamayacaktım ben Dört duymamadım. kere uğulamak zorunda kalmayacaktım Duymamış evet. gibi yaptım Hiç oralı olmadım Sevgili dinleyiciler hepimiz bir kez daha günaydın. Suç bastırma teknolojisini kullandı. <gülüyor> Ay canım benim ya. Canlarım benim ya. Vallahi. Günaydın sevgili dinleyiciler. Ee, 19 Ezeyre'nin... Ağzında yanlış çıktı. Tünaydın de. Tünaydın de artık şey değil. Yani zaten kaç... Ne dedin? Son... Ne dedin? Son 7. Son 7 sevgili Ondan sonra büyük tatil. Büyük tatil hakikaten... Büyük, büyük modern sabahlar indirimi var önümüzdeki hafta. Sonrasında da büyük tatil. Büyük tatil. Hatta zamanında bununla ilgili bir... E, kitapta yazılmıştı. İki sene şey, tatili diye. Okul tatili. Evet. tatili. Gerçi ben onu iki sene mektep tatili diye bir kitaptan okumuştum. Kaç senesinde basıldıysa. <gülüyor> o, yani en büyük hayalimdi. böyle. sene okul tatilinde cidden, cidden mektep tatili miydi? Evet. Sene... Okudun mu peki? Okudum tabii. Aynı zaten. kitap mı? iki sene okul tatilinde. Ne? Maalesef aynı. Biraz dili ağır. <gülüyor> Benim de okuduğum bir kitap vardı. 13 gün köprü tatildi. Kısa bir kitap. <gülüyor> çok güzeldi. Pazartesi keyifliydi, keyifliydi. Güzel bir tatil yapacaklar. Benim de bir kitap şeydi. Olsun. İki tatil arasında evlenilmez diye böyle bir, bir artı 18 bir kitap vardı. Oktay o kitabı getirebilir misin? Çünkü yazın okuymak istiyorum. Aslında ben. şey çok okunacak şey değil de böyle daha çok resimli. İki tatil arasında evlenen... Karakalem başını neler geliyor onu anlatıyor. fotoroman hiç... tipi bir şey mi? Yok şey gibi fotoğraflı. Ha fotoğraf işte fotoğraman gibi oluyor ya o hmm. zaman. Ama böyle fotoğroman gibi tamam, de değil Tamam herkes yani. evinden geçirsin bu yazı böyle geçireceğiz. Tamam o zaman tatlı tatlı öpüştüler. Kim, Kim öpüşmüş var? olabilir? Başak Dizer'le... Aaa şey mi? Cantay gün sap mı? gün Günsaptı. Bu sabah nasıl Canatay oldu? Onun kuzeni mi o? Ve Canatay, pardon, Canatay. <gülüyor> can Canatay Günsaptı. Değil yok. Ee, Kıvanç Tatlıtu. Aa ne güzel. Aşklarını Gölköy'de doya doya yaşıyormuş. Bizim... Amca. Abdalan... Gölköy Tatil Köyü. Gölköy <gülüyor> dediğimiz bizde Komodo'ya şey yapar, tekabül eder. Nerede? E zaten Kıvanç Tatlıtu da bizdeki George Clooney'e tekabül eder. Gölköy Bodrum'da mıydı? Göl Türk mü ki o. Ben hiç Göl... bilmiyorum Gölköy. O Galiba kadar, Bodrum'da. O kadar şöhret dünyasında uzakız ki Tatil yaptıkları yeri bile bilmiyorsun. Öğle saatlerinde plaja inen çift... Öğle saatlerinde başlayan öpmüşme gece geç saatlere kadar devam etti. Yok öğle saatlerinde plaja inmişler. Öğle saatlerinde güneşin yiymişler. en tehlikeli böyle UV, UHV, VHF ve THM ışınlarının en fena olduğu saatlerdi. O saatlerde olur da vallahi bir de sarışın tatlı pancar gibi fena kızarır. Yana. Vallahi patlar patır patır bir her tarafları su toplar. O kız Ceyiz'in adı neydi? Başak Hanım. Başak Hanım. Başak Hanım sabahlara kadar bunu kremler, melhemler. O da bağırır. Melhemli, Başak melhemli diye. Melhemli demiş. Ee, Başak Hanım'la e, Kıvanç, Kıvanç Bey e, öyle saatlerinde plaja inmişler. Sonra hafif bir yemek. Hı -hı. Çok. Yoğurtlu patlıcan. Ve ama kıvancı böyle yapmaya başlamış. Tohmaladım kısak. demiş. <gülüyor> diye bir şey yapmış. Ya Başak böyle şey olmuş. Allah. Bir de ya, böyle bıyıklı ya hala bu. Şura yüzünden. Evet. Sadece <gülüyor> bıyıklı. Sarımsaklı yoğurt tadı gitmiş. İşte. Hem sarımsak oralar, Bir de onları böyle alıyor. O bıyıklarından alıyor. Orada Başak falan. bir teksinmiş. Geçmedi falan deyince Deniz'e <gülüyor> girek mi, demiş. Girek mi demiş. Bu genç çiftin gözlerden uzak tatilinde sadece oyuncu arkadaşları Canatay Günsap eşlik etmiş. Ondan sonra yemekten sonra yapılmayacak bütün şeyleri yapmışlar. Hafif bir yemek yemişler. Hı hı. Burada kendilerine göre hafif tabii, bana göre biraz Akşam ağır. Biraz, demiş. biraz ağır bir yemek. Ondan sonra hemen hadi çimek demiş. Çimek mi demiş? Allah kahretsin. <gülüyor> sonra... işte tuğdan şey oldu herkes. Bir anda soğudu. Beraber denize girmişler ve bir saate yakın... Şakalaşmışlar. Ee, denizde kalmışlar. Suda da şakalaşmış. O güneşin en tepede olduğu dakikalarda... Güneşin en tepede olduğu saatlerde aşkları da zirve yapmış. Zaman nasıl geçti bilemedik demiş. Çünkü ne yapıyorlarmış? Şakalaşıyorlarmış. Ege tebrik ederim. Fahir öpüşürge... şimdi tebrik ederim. Öpüşmek de bir şakalaşmaktır. Değil mi? En güzel Doğru. şakalaşmak öpüşmek değil midir? Bol, Suda bol... mı öpüştü? Suda bol bol öpüştüler. Islak ıslak. Pardon ağzından mı öpüşmüşler? Çizdim çarım ağzdan. Şimdi ben dalıyorum çıkınca hemen öpüşerim. Hop. Çıkıyorum. Yüzünden sulara kalkarken öpüşmüş. Ve <gülüyor> hatta şey de demiş. Şimdi ben beraber dalalım altta öpüşelim demiş. Altta değil suyun yapmışlar. altında. Suyun altında onu da yapmışlar. Ve bu fütursuzca eğlence sabah kadar devam etmiş. De yan dönüp öpüşelim falan Genç demişler. Genç işte sadece oyuncu arkadaşları canıdayı güsapeç dik etti. Valla aslında fena da olmadı yani. Şu anda tam bir magazin programının çok güzel bir 15 dakikası hazır. Şu anda şöhret yaratıyorum ben bir tanem. Sadece Canatay Yunusap diye bir adama ihtiyacımız var. Ben Sarp Apak gibi birisini düşünüyorum. Neyiz? İşte ona çok benzetmeye çalışmışsın da Sarp Apak da o kadar şey değil ki. Yani yaş olarak. Ha yaş. Oyunculuk falan şimdi çok daha çok değişik. İşler Nerede o bunu. oynadı bu Canatay... Jonathan... Şeyde oynadı Güzel, galiba değil mi ya? Şeyde esas çocuğun arkadaşını oynuyordu. Neydi? O, o dizide. Zalimsin Dünya'da mı? Zalimsin. Yok. Dağlara halkarışlıkta mıydı? Şey değil mi o? Arkası yarın değil mi? Gündüz yayınından e dizi. Gündüz akşamına girdi zaten. Orada da esas adamın oğluydu. Ha ben oradan tanıyorum. Şeyde de o en meşhur dizide de esas çocuğun arkadaşıydı. Bir arada da Arka Sokaklar'da oynamış mıydı? Arka Sokaklar'da dört bölümü oynadı. Rıza Baba'nın <gülüyor> şeyi olarak oynadı değil mi? Bir akrabası, akrabası olarak. Akrabası olarak. Oynadı ben çünkü onu da hatırlıyorum. Kendisini bir kere daha e, sevgiyle analım, çok iyi bir... Çok Ece, iyi yerlere geleceği belli. Çok Önü çok açık, kendisini yetiştirmeyi bilen bir oyuncu, kendisini tebrik ediyoruz. E ne herkes bak? tatile çıktı, biraz erken değil mi tatile çıkmak için? Yok Bunlar... ya, en güzel zaman e, şimdi. Okullar kapandı. Ramazan diye ya, çok şimdi, erken çıkıyorlar Ramazan ya. yakın, e, ne yapacak herkes, Ramazan öncesi güzel bir tatilimizi yapalım diye, herkes. Herkes tatilde. zaten oyuncu dediğin ne yapacak yazın? Ne hmm. yani? Hiç... Gezecek, <gülüyor> oynayacak biraz bronzlaşacak Piyaz. ki ne güzel Eylül başında dizilerde herkes Arap gibi <gülüyor> en güzel şey. hayatta sevdiğim bir şey ya okullar kapandı değil mi? Hı hı. E okullar kapandı şey de bitti dizilerin de sezon finalleri bitti evet doğru e, bitti Katil gitti işte ne olacak şimdi artık Bir de zaten Kıvanç nasıl gidiyor acaba onun şeyi ya hiç o bilmiyoruz dizisi, değil mi? dizi ha. dizisi biraz lanaymış hadi ya kötü müymüş Aha, Fıslamış kimin dizisi ya? Aman Şura'yı mı diyorsun? Tabii indirime gittiler biraz. Hep Şura salonu. Hep o aklıma geliyor ya. Vallahi o yüzden seyredemiyorum galiba. Oradaki ismi değiştirselerdi galiba başka bir şey olurdu. Mesela. Ee... Bıyıklıların dönüşü falan gibi. Gibi. İlk aklıma geldiği isim. En güzel olmayabilir tabii ki. Buyurun efendim. Bir espri daha alalım. Ondan bir sonra Bir espri daha geçmiş olsun. Serdar Ortaç. Harbiye açık hava. Kimsesiz çocuklar için sahneye çıktı. Harbiye açık havada. Hı hı. E, ondan sonra... 15 gün önce de bel fıtığı nedeniyle ameliyat olduğunu söyleyen Serdar Ortaç Dansçılarına el verdi Dansçılarından el aldı hatta böyle Çok yoruyor var. kendini ama Serdar ya Ben çok dans etmeyeyim çocuklar siz dansı yapın Çok ee, yoruyor Valla bir ara artık şey dedim Belim belim belim belim belim diye Bir de Serdar Ortaç'ın şarkılarında da şey de yok Mesela böyle bir otursun bir tabureye Böyle cool cool söylese şarkıları onu da yapamayacağı şarkılar söz böyle... söyleyen kaç tane sanatçımız var ki? Evet, yok vallahi kalmadı. Kalmadı hani Taburiyo sanatçılarımız da kalmadı Kayaan vardı o da artık şey yapılıyor. Çıkmıyor ya, çıkmıyor. Minder koyun buraya diyormuş. Atın beni denizlere demiş. Tatil için Kayaan da çıkmıştır ha. Ya acaba Kayaan o yaz sattı mı ya? Ya. satmadı mı? Oktay sen daha iyi bilirsin. Ne oldu? Kayaan evini sattı mı satmadı mı? Yok satamadı ya. Şey mi Satamadı. Ya, diyorsunuz değil mi? E, ne ne canım öyle kaldı mı? Şey dedi Biraz orada da büyük usta mutsuz Benim bildiğim kadarıyla Satmıyorum dedi İsteseler de satmıyorum dedi sinirlendi Bir ay falan satmak için uğraştı Sonra besteye dedi Sen dedi istediğin zaman gel dedi Burada eşyalar duruyor dedi hı hı. İstediğin zaman gel gir tatil yap Arkadaşlarını getir dedi Satmaktan vazgeçti yani Ayda aktörü ödemiyormuş Ben diye biliyorum. <gülüyor> her ödüyü diye biliyoruz kimsinin şeyini yapma eli büyük kusturun içinde belge yok o yüzden e, bu tartışmayı burada bırakalım evet, lütfen ya. söz hakkı dualı. Yıllardır bir söylenti vardı biliyorsunuz yıllardır devam eden. Aha. Evet doğru Hangisi? hatırlıyoruz onu. Orhan Gencay ile ilgili olan mı? Ee, <gülüyor> Orhan Gencay ile ilgili olan Erol Evgen ile ilgili olan mı? E, Erol Evgen ile ilgili olan. E, Bülent Ersoy ile ilgili olan mı? Kepçeleri varmış hani. Bülent Ersoy ile ilgili olan Kepçeleri varmış değil. Kaç tane e, şey var? E, benzin istasyonu var. Benzin dozer, dozerleri var. Efendime söyleyeyim. Dozer. Ay ne değil, güzel iş makinaları. Diyemedim genel ismini. E, Robert De Niro ile ilgili. Robert hmm, De Niro. Aslında benzin Türk istasyonu mü? varmış. Türkmüş. Biliyorsunuz restoranı var ya Robert De Niro'nun. Ne de restoranı var ya? <Gülüyor> Ha, ünlülerin uğrak yeri olan herhalde el. İtalyan restoranıdır onunki. Esnaf lokantası diye geçer. Öyle New mi? Neresi? New şey York'ta. değil mi bu? E... New York'ta ve daha pek çok e, büyük şehirde bir zincir değil Planet... mi? Ha, yok, Hollywood Zincirli. Planet değil, değil mi? Bunda Bunların... işte öyle var. Ha yok, Hollywood. Yok, yok yani. değil. Onlar kim? İşte Mister bu... Sevgili Arnold... Star Sevgili Anıt Arnold... ve Sevgili Bruce Willis'i. Bruce Willis'i. Gerçi bu bir Onlar da üç ortak. Bak onlar çok onlar da ortak mı ya? Yani. E Ortay tabi Ama onların Orada bak onlarda mesela şey tatlı ortak. Bruce Willis mi tatlı ortak? Yok, Yok bu... ya, Bruce Willis Mendebur diye geçer. Mendebur? <gülüyor> <gülüyor> Bruce Willis Mendebur, Hangi tatlı ortak? Sen galiba o, o ekibi bize şey yaparsak, Oktay'a ben Arnold yakıştırıyorum yani. Çünkü Oktay. valilik yaptı ya, o sistem adamı gibi geliyor bana ya. Tıkır Arnold tıkır. mu? E Aha. abi benim nerem Silvester? Abi sen de body yapmış adamsın sonuçta. Yani herkesi bir tarafta şey biz. Ben niye ben sen? Ben silüstri alırım mı aldan? Eğer çok beğenmiyorsan. Öyle. Nereden benzeştirdin? Aslında silüstri da mendebur diye geçebilirdi. Evet ya çemçuka ağızlı Evet Bruce Willis daha sevimli orada. Mendebur değil ki ya. Aralarından en sevimlisi o Bruce Willis mi? Hı -hı. Ama o, en çok o çocuğu olan en arada. çok çocuğu olan da Bruce Willis. Doğru. <gülüyor> ne yapacağımızı şaşırttık. Baba çocuklar diyeceğim. hiç kimse hiç kimse be oğlum ya. Yani aşağı tükürsen sakal yukarı. Onlara tükürsen. çok söylediler zamanda biliyorsunuz değil mi? Ne? Araya para girince bozulur abi diyeceğiniz falan. Diye de onlar da şey dediler <gülüyor> Biz kaçtırdık beraber film çeviriyoruz dedi. Onda da t nasıl söylüyordu? Kör Çünkü sizler <gülüyor> Stalineli biliyorsunuz bir dükkan açmak istiyordu. Evet o. Onu. Açamadı. İlk başta otel yapmak istemişler. On. Tengel Tangoyen Cash Restoran diye <gülüyor> diğer yapacaklar. Çok güzel hareket yaptı Bayr teşekkür ederim o takvim oradan alarak. Çünkü sadece gözlerini görüyordum senin. <gülüyor> evet önüme, önüme takvim konmuş artık yani Oktay'la aramızda takvim sokmaya çalışmışlar. Aramıza zaman giremez. Bizim Oktay'la aramızda bir senelerin mikrofon şeyi var ya. Ama ince görüyoruz Şu, şu aradan görüyoruz yani. Evet mikrofon ayağının ortasından görüyoruz birbirimizi. Ya buna rağmen çünkü Önemli gözler olan, görüştükten sonra yani, gönüller buluşur. Gönüller zaten bir şekilde bir arada. Ben zaten her sabah dinliyorum sizi. Nobu Nobu. Robert De Niro'nun mekanının adı. Aa, nobu Nobu. Artık <gülüyor> <gülüyor> tamam ya. Serbest ya Program son bir hafta yani. Nasıl okullar kapanır tabii. sıra böyle bir şey olur. Serbest mugallit taklitler falanlar filanlar. Ben anda... yarın sabah yokum şimdiden söyleyeyim. Nasıl yoksun son bir haftaya girdik. Nasıl yoksun ya? Kızımın şeyi var okulunda festivali var. Kusura bakmasın kızın. Bağla bu, bu, bu, festivali bu sabah zaten de, bozuk geldim bu yüzden... festivali de babasız biraz şey yapsın festivali. Festivala babam geldi. O zaman şöyle yapalım. Hı. Sen evet. de pastayı yememişsin. Ben de cevabımı hazırladım İstersen sen festivalden canlı bildir bize. Evet Ege canlı tamam. Festivalde haber diye Ben Açli'ye gideyim, Fahri'nin doğum evine git. <gülüyor> Şu anda Abi hep beni doğum evine gönderiyorsunuz ya. Şu anda sahnede 10 çocuk var. 10 çocuğa 55'lik tane kamera yönlendirildi diye anlatırım ben. Hadi ya öyle mi oluyor? Anne, baba, dede, anneanne hepsi kendi kameralarını çekiyor. Kimse kimseye güvenmiyor bu. Şey gibi. Nasıl gazeteciler kendi Hiçbir gazeteye anlaştı. güvenmiyorlar. Doğru. Evet Oktay. Ee, bir Şey yapamadık ya dağıldı. Bu çok uzun süredir Nobu'yu açacak Nobu'yu açacak İstanbul'da mı? ya da Bodrum'a. Bodrum'a mı İstanbul'a mı falan filan diye bir süredir söylenen bir şeydi bu. Bir süredir yer bakıyordu. Ee, Sonra bir tane bir emlakçı bulmuş. Evet. Ee, emlak... İkinci çocuğu. <gülüyor> Ondan sonra onunla işte <gülüyor> şey yapmışlar falan o, Bulmuşlar ama yani Diğer bulmuşlar anlaşmışlar Hayırlı olsun diyoruz Robert Denir'e Allah utandırmasın o Ne kadar vermiş hava parası Göl Türk bir günü mi yoksa şey mi Şeyin yanında mı Oktay ne? Nereye açılıyor o hemen şey Mekanın var ya. Mekanın ismini söylemem lazım. Mekanın ismini söyleyeceğim. Heleloy'un yanına mı? Eski Heleloy, Heleloy var, ya. var ya. Eski yanına mı? O eski Heleloy'u biliyorsunuz değil mi? İlk, i̇lk şubesi. Evet. İki senedir falan boştu orası. Or orayı açıyor mu Aa güzel. Orası bilmiyorum yani orası da eski şeyini kaybetti. Umarım oraya bir hareketlilik getirirler Tekrar. yani. İsterseniz biz de onlar başlamadan hemen önce karşı tarafa Nobu Manjero diye. Yo bizimki aynı değil ki. Nobu Manjero diye açalım. Açarız abi sonuçta no. Ver abi ayran ver tost ver Alkolsüz tamamen alkolsüz Aşçısıyla beraber Aşçısıyla e, beraber mi? Evet ustasıyla beraber efendim demiş Matsuhisa'da geliyormuş e, Mikiyamo Matsuhisa diyebiliriz Aa Japon aşçı mı kullanıyor Evet Yani evet. Japon aşçı kullanmak da yanlış bir tabir herhalde Tabii, doğru. Yani, e, Aşçısı, aşçısı Japonmuştu Japon. Evet öyle bir şey var Geldiği zaman bir tatil yapacak Yalı kavakta. Ee, ve 7. şubesini açacak kendisi. Oradan bir Dacia'da gidecek ama öyle bir şey var. Çünkü Stink'le şey gitti ya Dustin. Tabii, doğru. Celebrity Nereye chef. gitmişti? O zamandan beri aklımda diyor. Celebrity chef kavramının dünyadaki ilk örneklerinden biri olan Matsuhisa. Öyle M mi? İlk Matsuhisa. defa duyduk biz kendisini. saymış. Black Code'un mucidiymiş kendisi. Neyin mucidi? Morina galiba değil mi? Black Code dedi. Haa Code. Black Code dedi şey kılıç balığı. Robert o <gülüyor> <gülüyor> Filmlerden yola çıkarsan yeteri kadar, şey <gülüyor> kadar zaman verirseniz program kendi kendini düzeltir. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Vallahi Allah utandırmasın. Allah yani bol kazançlar, Hayırlı olsun her şeyden önce bereketli olsun. Robert De Niro ile esnaf olarak aynı mesleği Ama şeye çok dikkat, ya. E çok dikkat etsin ya. Personele çok dikkat etsin Arkadan Markadan yani. zordur ya personel bulmak şimdi. Yalnız ben yine de ben olsam bütün ben koyardım ben ona bir personel tavsiye edeceğim <gülüyor> <gülüyor> yapma <fay. gülüyor> yapma Robert De Niro'yu seviyoruz <gülüyor> ama yine de ben Budapest'deki dükkanı daha çok sevdim <gülüyor> yani onu söyleyeyim Budapest'de Burası de ya yani. tamam o zaman valla herkes bu esnaflıkta bir şey buluyorsa yani koca Robert De Niro bugün isimleri sarıyoruz Bruce Willis efendime söyleyeyim Taşsız Kral Pele Nadia Comanici de demek ki bu sektöre girdiyse bence bu sektör artık yavaş yavaş canlanıyor ne dersiniz beyler ben de şunu düşünüyorum Robert De Niro'nun işleri çok iyi gitmeyebilir çünkü başında durmuyor. E tabi canım bu sektörün en Duruyor önemli. ya geziyor sürekli çekimin vardı? diyor. E oradan oraya ama yaşı kaç parantez içi Robert De Niro parantez içi kaç? Robert De Niro vurdu, 60 herhalde 68 ne 60'a vurdu. 70'e 70'e vurdu. Ciddiye vurdu. mi? Vurmak evet. üzere. Vuruyorum demiş ya vuracağım demiş. Da e, şey evet. Oscar'larını koyuyor mudur Robert De Niro dükkana? Hangi dükkana koyacak? İşte ne bileyim 7.si açıldığına göre 6 dükkana Altı dükkanı da çıkamaz. Oscar, yani yok. Döndermeli yapıyorlar. Bir laketleri bir laketleri şeyler. Sadece Oscar diye bir altın küresi bir şeylere şeyleri falan filan. Onları da vardı Balda Robert. Ama da o kadarı e değil. Yani ne bileyim. E şeyler. Salon dramasına BAFTASını koyar. Şeyler yok mudur ya bu Amerika'da? Ne bileyim Hollywood, Robert Kennedy Lisesi şeyleri falan diye böyle bir. Ha şeyi mi? Oran bir lake Dylan'ı dünya kadar hiç buraya demiş temele şey yapmayayım ben plaket yılın gideceğim. oyuncusu hakikaten liselerin seçti kaç tane kolej var Amerika'da her sene biri seçse seçse özel değil. bilmem ne koleji e, mesela Robert özel koleji. özel sport koleji <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 70 yaşındaymış Robert, Robert ya, koleji. vurmuş hayır, hiç göstermiyor Robert De Niro'nun şey ne diğer adı Bob hayır bir adı daha var Tevfik gibi hayır ee, Robert, Robert de... Tevfik ha, İtalyan onun adı Ancelotti Anthony'miz. Anthony <gülüyor> işte. Söylemiş miydiniz? <gülüyor> Diyor işte İtalyan adı Anthony. Tamam. Yani tamam o, o, o zaman. O tamam. Anthony Anthony diye İtalyanda vardır. Ee, Mark, Mark etsin, Anthony olduğuna geliyoruz. inanıyorsun da. da. Anthony tam şey zırıl zırıl İtalyan ismi oktay. Tamam. Buyurun efendim. <gülüyor> Yazıyorum buraya. Ben... Zırıl zırıl İtalyan bir çocuğunuzu dünyaya getiriyoruz. Dünyanın bir İtalya doğum yapan adını Anthony koyun. Yeni bir uygulama geldi bak cep telefonlarına. Akıllı bir uygulama. Akıllı telefonlara gelince e, akıllı uygulama diye geçiyor. Hmm. E, 150 kilometrelik bir mesafe içinde kız ya da erkek arkadaş bulmanızı sağlıyor ki... ...şöyle mesela pergeli koy haritada bulunduğun noktaya iğneyi zapla. Pergeli koy. 150 kilometre mi? 150 kilometre çapında. Bak onu söylüyorum. Çok Geri, büyük ya. mantıklı değil ya. Pol da sebebi var. E, var. Senden e, önce hedefe ulaşan olur. Senin hedefine yani. Ya, Sen niye hedef ben, gösteriyorsun ya onu? Hayır o kadar uzun mesafe ya nasıl gidecek? Ha, Taraflar uzunluğu, bu... karşılıklı olarak tekrar ediyorum karşılıklı olarak birbirlerinin fotoğraflarını beğenirse hı hı. yani bu İngilizce'de if and only if şey diye geçer, statement. statement veya situation diye geçer. Ondan sonra eşleşme oluyor ve meşaj başlıyor meşaj trafiği başlıyor hemen tık tık tık meşaj hakkı mı geliyormuş meşaj hakkı geliyor hı hı. karşılıklı birbirlerine meşaj oluyor nasıl oluyor şimdi sen mesela orada 100 tane kızın fotoğrafını bu güzelmiş bu güzelmiş bu güzelmiş diyorsun o, kız o adam... 100 tane bir tanesi de sana aradı bu güzelmiş bu dediyse bu da fena değilmiş yanıyor o yani yani deyince alarmlar veriliyor ve kapılar açı enemin kapıları açılıp mesajlaşma başlıyor ondan sonrası zaten gerisi size kalmış. Yani Facebook'un e, gereksiz şeylerden arındırılmış hali. hali. Kurucusu Şan Daha doğrusu gereksiz değil mi? Bazı onda çok güzel vakit geçiriyor yani. O tam bir şey oldu. Ağız eğlencesi oldu Facebook'du. Facebook. herkese göre yani ayrı bir ayrılık Aynen. Evli yedim. barklı adamsan çocuğunun fotoğrafını koyuyorsun. Arkadaşlarının çocuklarına da ait tatlım bu, bu tam yemelik diye bir mesaj yazıyorsun. Sevgilimden ayrılmıştım diyor bu programın şeyi. Yeni biriyle tanışmalıydım bir baktım böyle bir uygulama olsa neden olmasın dedim. Aynen abi çok da verimini aldım falan diye bir açıklaması var. Gerçi yavan bir açıklama ama. Bana da biraz yavan ya. Adam da biraz yavan ya. Gözleri fel okuyor. Allah utandırmasın diyelim. En büyük başarı, başarı hikayesi şey... şey ya. Ne? En büyük başarı hikayeleri böyle bir şeylerde böyle kendi ihtiyaçlarından yani küçücük bir şey yapmak için bulmuş falan gibi ona uygun bir şey uydurmuş adam. Uydurmuş evet, evet hakikaten. Basit bir fikirden yola çıktı diyor. bilir kaç ay çalışmıştı. Oradan da para kazanacağım, oradan da sponsor bulurum diye düşünmüştür o Sinsi. Türkiye'de iş arayanların yaklaşık %40'ı, eee buyurun gelin bir görüşelim e, telefonundan sonra e, mülakatlara gitmiyormuş. %10 seviyesinden %9.7'ye gerilemiş tabii ki resmi rakamlara göre bu. Ee, bu korkunç bir rakamdan bahsediyorsun nokta. Ben şu anda tüylerim diken diken diyorum bu rakamları. Yüzde ne on... bekliyor acaba iş arayan insanlar? Buyurun gelin bir görüşelim Naziyada. Aradığımız kişi siz misiniz? Yüz, bu yüzde kırkın içindeki yüzde ya, 39, bu... firmanın uzak olması sebebi. <gülüyor> Niye gitmediniz efendim? Ya, çok çok uzaktı ya. <gülüyor> falan diye. Yüzde otuzu da pozisyonu beğenmediği için iş görüşmesine gitmiyormuş. E o zaten işi beğenmemek için, Yani iş görüşmesine niye Ama değil, başvuruyor. Hiçbirini hiç söyleyememiş ya. İnternet o şey, üzerinden başvuruyor yani. O şey kişisel şey için işte tatmin için. Şansımı deneyeyim İstesem mi? İstesen ben bulurum ki. Hani ben sizi reddediyorum. Kimse beni reddedemez. Ben sizi reddediyorum. Daha işe başlamadan istifa edem şey adam psikolojisi. Uzak diye gitmemek ne demek ya? İşi beğenmedim dememek için mi acaba uzak diyorlar? E oktay senin iş her sabah sen Polatlı Radyosu'nda yayına çıkıyorsan. Şey demez misin? Çok uzak abi. Dolaklar tamam. adiosuna başvurduktan ben şey sordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey değil. Yollar artık çok güzel. 15 dakikada gidiyorum. Bak adam ne kadar güzel. Tamam ben benim Tam konuşma tersini doldurum. İlal çalışan. Olur. Hiç sıkıntısını çekmeyin. Gün de bana kalıyor. Sabah 5 butete çıktığım için gün bana kalıyor. Yok yok öyle demeyin. İşsizlik zor zanaat. Çok zor sanat hakikaten. O yüzden işsiz dinleyicilerimiz varsa, iş değiştirmeyi düşünen dinleyicilerimiz varsa iyi şanslar diliyoruz. Artık bu yaz onların yazı olsun ama bu yaz biraz bence dinlensinler dinlenmiş şimdi ama böyle. tamam hayır yok son yani. son bir şey yaptınlar yani bu, bir bu hafta. yazı böyle bir bir hafta niye bir hafta veriyorsunca bir ay falan kafalarını toplasınlar bir yazlamazla bir yerlere şey yapsınlar tanıdıkları bir falan e, var. içi de rahat etmiyor ki adam dönünce ne olacak bilmediğinden tabi o da o da şey bayramda gider Şimdi yazın tabi her şey tavsiye, iş alımları bilmem nasıl bak televizyon gibi düşünün hayatı ya nasıl televizyon programları yazın tavsiye, kışın canlanıyor aynı şekil aynı şekil Eylül'e kadar bence herkes güzel istirahatini yapsın. Kültür ve Turizm Bakanlığı bir şey başlattı onu da verelim hızlıca onu da ver 14 da. gün önce başlattığı Türk sinemasının en iyi 100 filmi konulu alkoylamasının ilk verileri bakanlık tarafından açıklanmış. Hayır bir şey ay dur i̇lk, hiç söyleme. İlk 10 var benim elimde. 10 numaradan başlayalım. 10 numaradan başlayalım. Bak evet. ben sana söyleyeyim. Selvi boyluluğum al yazmalım. Eğer yoksa ilk onda. 4 numaraya yerleştiriyoruz soket sırası olarak. Tamam. Ben söyleyeyim Hababam sınıfı. Hababam sınıfı 1 e, numaraya girmiş Ertem İlmez'in. 7489 şey? Herhalde şey değil mi? Mahmut Hoca'nın geldiği ilki. Hı hı. Büyük ihtimal Hababam sınıfı diye geçen o. Hababam sınıfı galiba o. Ya da hasta oldu mu acaba? Hı hı. O da hasta oluyor. Süt kardeşler ya Süt kardeşler. Süt kardeşler yok işte ya. Aa Valla yani. ben de onu biraz bozduk. Şey yani. peki Tosun Paşa? Tosun Paşa on numaradan giriş yapmış Olmaz ki onlar aynı şeyden yani. On numarayı bence paylaştırdım. Valla süt ben. kardeşler burada bir eksik ya da oynandı gibi giriyor bu liste. Peki Sultan? Sultan yok. Aa şey var var yok mu? <gülüyor> yok. İlanların öcü? Yok. İlanların öcü de yok. Musim Bey var mı? Musim Bey Musim Bey de yok. Aa ilk onda yok. Aa, Namussuz namussuz. Ama ya, yani Yavuz Turgul var. şey Şener Şen diye düşünün. İki numarada ne olabilir? Son dönem yeni film. Yeni film dedi. Efendim düğün Aşk denmek. filmlerinin unutulmaz yönetmeni. Düğün der... ya, değil mi? Ha, ya. Doğru. Işkıya var. Hoşum. Ondan sonra başka. İşte, çiçeğe bir arı konacak. Arı gelecek özünden alacak. Yapma. Eğer filmden bir şey yapmamıza gerek yok. Olur, olur mu? Bah, öyle Huzur olur, olur mu? Her filmden şey ufak ufak. Öyle değil mi? Tabii. Tamam. O zaman ben listeyi sayayım. Üç numarada babam ve oğlum. Babam ve ba oğlum. Benim, benim yüzüm Aynısını açaydım gitmedi. 6 evet. numarada 5'i söyledik. 4'ü Selvi Boylu Maal yazmamı dedik. 5 ee numarada Canım Kardeşim. Canım Kardeşim. Ay canım kardeşim var ya nasıl Canım bir... Kardeşim Tarık Akan Ali Takçetepe. Akçe... Şey var ya babası yanıyor... Yani <gülüyor> Ne o ben bilmiyorum o filmi. Ay geçen gün gene asaplarım Tarık bozuldu. Tarık Akan, Halit Akçetepe bir de Küçük Çocuk. Küçük Çocuk var ya çocuk şey hastası. O tabii büyümüşlük azı kadar Bu sevimli film aile komedisi Oo, mi yok yok yoksa? Ya, hiç komedi dram. değil. Dram, acıklı dram, dram. Acıklı ağlatma garantisi olan film. Halit Akçetepe niye kariyerini öyle şey yapmış ya? O gençlik döneminde. Gençlik dönemi mi? Tarık Akan'la beraber onlar kankalar falan filan. Ooo çok acıklı. Ay çok ee, ay Bir ay şey veremediniz mi? Ben veremedim mi? Hayır Canım kardeşim! Altı num Lürta! Aa aynı. 7 numarada yol var. Yol var. Doğru. Yol! Güzel. 8 numara çöpçüler kralı. Çöpçüler kralı. <gülüyor> hep aynı yapıyorum ya? Çöpçüler kralı. Vallahi vallahi taklit makinesi deseniz artık. Kapıcılar kralıydı değil mi Tabii o ya? Kapıcılar kralı çöpçüler var. Çöpçüler kralı, kralı da ayrı. A ayrı. Yok. Ayşen Gruda gene şey İlyas Salman mı vardı bu filmde de? Aycan bunlar krallıklar hep şeyde. Hep şeynersen de Ayşen Guruda'lı Şenerşen mi? Kemal Sunal ya çöpçüler. Kemal Sunal canım. Hayır tabii ki. Kemal, Kemal Sunal da Kemal Sunal'la ile İlyas Salman vardı diye. Ben Çöpçüler Kralı'nda ne yapıldığını hatırlamıyorum ya. Kapıcılar Kralı daha çok aklımda. Çöpçüler Kralı'nda Zabuta ya şey Şenerşen Zabuta müdürü. E, aynı... gidip kıza salam yedir diyor mu? Bak bakalım bunlar taze miymiş diye böyle o küçük Gülşah mıydı o küçük oyuncu. Yok adam? canım o değil. Odi. O, o Zabutalar Kralı. <gülüyor> o Yok o Gülşah o Gülşah galiba ya onun, güllü mü? Güllüşah, Güllü Güllü Güllüşah. Güllüşah, Öyle bir şey kapıcılar kralında mı en üst kattaki Üveyi bey soyuluyordu? Evet. Kapıcılar kralı bizimkiler Hı. dizisinin şeyi gibi, evet. öncülü gibi Evet. Şey. Zaten Umur Bugay o Aha. senaryo şeyinde var. Ya Umur Bugay mı o? Evet 9 numarada da ağır roman var. Aa! Ya burada bak süt kardeşler eksik. İlk evet abi. De. Ondan sonra şey e, aile şerefi aile şerefi. Yaşar Usta'yı diyorsun değil mi? Neşeli Günler tanesi. Oturuşucu olanlar neydi? Bizim aile, <Sessizlik> Bizim aile, aile şerefi. <Sessizlik> Yaşar Usta aile şerefi. <Sessizlik> <Sessizlik> Sevdin işler, bazı filmlerden replikler, bazı filmlerinde şarkılarını aynısını yaptık ve Ağustos'ta yaptık. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern, sabah, Ay Burak Bey teşekkür ederiz. Züğürt Ağa'da kısık sesle domates satma olabilirdi demiş ki o yapsaydık doğru. Çöpçüler Kırlılığında da seviyorum evleneceğim pırıl pırıl yapacağım bu mahalleyi olabilirdi demiş. <gülüyor> evet hep, hep hep olurdu yani. Hep bunlar olacak şeylerdi ama Ege... Ee, daha tabi flash daha akılda e, kalmış sahnelerini evet. seçtim ben Çünkü... o Zürt Ağa diye bağırdı hatta Braveheart'ta da öyle bir Braveheart diye bağırıyor ya yani en son evet, evet. idam edilirken Braveheart <gülüyor> orada Batı sineması diye bağırmıyor mu ya bu, evet o da olabilir ya doğru. Aa, Batı Sineması'nın sonra sonradan onu ayrıca çektiler. Batı Sineması yani. diye. O yüzden 859 hafta oynamıştı orada. Ankara'ya dayım gelmişti 17. haftasında. Gelsin çok Ankara'nın meşhur Brevart'ında götüreyim diye götürmüştüm. Sonra 52 hafta mı? Kaç ne kadar devam hafta. 500 ya? hafta oynadı böyle. Yani bizim eski ev sahibimizdi Batı Sineması'nın. Sahibi. Ne oldu? Bütün varın yoğunu şeye gömdü. Brevart'a gömdü. Ondan sonra da oradan Brevart kazanması olarak sonra güzel. Mel gibi'si nasıl satmış işte. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmaz efendim. Amerika'nın Ohio eyaletinin Dayton kentinde daha nasıl yer vereyim size? Mahalle, sokak ve posta kodunu da söyleyeyim mi? Vallahi onların posta kodu kaç? Dayton'ın, şey, Ohio Ohio'nun şey, numarası kaç? Gırh, 45. Gırh. Bir telefon kodu, <gülüyor> Ohio'luyu 45'lik diye lafları var. Ee, terk edilmiş evin gardrobunda ne bulmuş olabilir? İskelet, ee... iskeletor, nasıl bir hayvan kira? adam. Çalışıyor musun sen abi? Gizli gizli, gizli, gizli gizli bunları mı okuyorsun ya ya? orada şey bulsa yani bu eski duş başlıklarını bulsa haber olur mu yok mesela belki baş... değilmiş evin dolabında eski duş başlıkları çıktı iyi bir duş başlığı çok belki bir, bir resim bulundu belki bir keman bulundu bir Stradivarius bulundu mesela. Yaz marka veremiyoruz. Abi, ay, özür dilerim şimdi. Mu, mumyalanmış ceset bulunmuş. Mumyalanmış mı? Hı -hı, mumyalanmış. Güzel. Ondan mumya. sonra hemen Adli Tıbbı aramış. Siz Mumyalanmış ceset bulsanız ne yaparsınız ya? Hemen Adli Tıbbı ararım. Ben ikinizden birini ararım herhalde. Ararım. <gülüyor> şey buldum. Bir şey çıktı abi. Muğmin. Bir şey Anladın, çıktı bir şey ne çıktı. Oktay ya? E, ne Nahaş var orada ya. Bir... Nahaş mı? naaşı var. <gülüyor> bir dua oku bir şey yap ya. Nahaşlar yattı mı diye ararım ben seni. Ben o yüzden müftülü aradım. <gülüyor> ben Adam bak, cenaze. Şey ben falan de falan. şey derim. Arkadaşlar ortada bir, mahalleliye derim. Ki, koşarım mahallenin kahvesine. Arkadaşlar ortada bir cenaze var. El birliğiyle kaldırayacağı diye konuşacaksan hiç öyle bir durumda beni arama ya. Seni niye arıyorum? Kahveye koşuyorum ben ya. Sanki kahve var mahallelinde. Dayton'ın en meşhur şeyi kahveleri. Bizim aile hikayelerimizin birinde bir şey var işte yaşlılardan bir tanesi kızının evinde ölüyor. Hı. Ondan sonra hani ölüyü şey tespit etmek gerekiyor ya He. ölümünü. Hı hı. Ama kız istemiyor. Ben evimde istemem falan filan diyor. Adamı cenazesini eve taşıyorlar. Hangi Ama eve? İşte kendi evine. He. Böyle bir ölüyü de dolaştırmak olmayacak. Arafa <gülüyor> da <gülüyor> ağzına sigara koyuyorlar diye bir <gülüyor> <gülüyor> aile ama o öyle film vardı oradan onlar da heveslenmişler bilmiyorum böyle bir şey anlasın ha senin değil, yani müzik duyunca dans eden adam mı e, evet o ha. onun öncesi Bunda dans yok sadece sigara içiyor sizin aile ne fenaymış ya hakikaten ne fenaymış naaşla davet geçmişler yani <gülüyor> benim ölü dedemin ağzına sigara koydular diye bağırınıyordu birisi İsmet Berkan'ın da öyle şey açıklaması var biliyorsunuz. Ben o görüntüleri gördüm. gördüm diye, Gerçekten sadece... çok korkunç. Çok korkunç değil <gülüyor> Adli tıp direktörü Ken Betz demiş ki... E... Demiş ki ne? Ben... Güzel kullan şu Türkçeyi. 7 gün kaldı demiş ki ne? Adli tıp direktörü Robert demiş ki ne? Özür dilerim. Robert bizim... demi Ben hier olmuş ki ne? <gülüyor> du -du du -du Sevgili dinleyiciler bu kadar sinirlenmesi... Gayet normal çünkü ondan önce dört kere uyarmıştı Faye Doğru haklı. Ve en son e, tabii ki şey oldu. E, Adli Tıp Direktörü Ken Betz demiş ki ne? 2009 yılında evi alan Brunton'un, Brunton dediği işte mumyanmış... Mu mumyayla mı yaşamış bu adam? Yok yok almış şey Edward Brunton. Hmm. Adamın naşi olan. Rahmetli şey. Brunton tamam. evet. diye geçer. Annesinden kalan miras öncesinde e, evsiz olduğunu söylemiş ve e, valla demiş baya demiş... Yıpranmış yani. Nasıl mumyaladılar? Kim mumyaladılar? Evin soğuk ve karanlık ortamanın mumyalaşmasında rol oynadığını düşünüyorum ben. Adeta o... bir kremit vazifesi görmüş diyebilir miyiz Oktay? Valla öyle olmuş. ya sonra... çünkü zaten hem soğuktur hem nemlidir. Hmm. Mumyalar diyarımız Ohaya. <gülüyor> hoş geldiniz Ohaya ya, bu arada Oha Hanım'ın zip kodu geldi. 454 xxxx diye. 454 neymiş? 454 xxxx. 45 dedi ya bak bu. 45 dedi. 45 4 0-312 yani numarayı çeviriyorsun. Amerika'da askerlik yaparken mesela şafak 45 olunca veya şafak Amerika'da şafak diye mi? bir şey yok. Nasıl, ne sayıyorlar. Hiç onlar mı? İlk savaşta sayıyorlardı ya ben hatırlıyorum. Hı. Mel Gibson vardı ya Pati Biraz Mason'da. daha geriye gitmek istiyorsun. Ya yani biraz daha yakın tarihe gel. Güney Kuzey Savaşı'nda ne ne olaylar? Ne olaylar? 45'ten sonra özgür bir adam falan diyordu oradaki. O çok Mel Gibson dedik bunun ya. Mel Gibson bizi andı. Abi orada bulunduğun eyalet önemli. Eyalete göre. Şey Tabii yapıyorsun. eyalete göre. Yani güneyde olursan farklı sayıyorsun. Atıyorum Chicago'da doğru, olursan doğru. farklı sayıyorsun. Yani o yüzden... bulunduğun Şafak yer değişiyor. Değişiyor. Zaten Amerika'da eyalet sistemi var. Onu biliyorsunuz değil mi? Eyalet tipi bir sistemmiş. Eyalet sistemi var. Bu yani Türkiye gibi şey değil yani. İyil değil uzun uzun anlatabilirim size isterseniz. Vaktimiz az olay o yüzden buyurun başka bir şeyle devam edelim. Nasıl başka bir şeyle devam edeceğiz ya? Mumya ile başladığım bir hayat nasıl başka bir şeyle devam? Bu kadar mı? Hiç mumya gördünüz mü siz? Canlı? Peki, ben bir kere gördüm canlı Canlanmış mumya. Canlanmış mumya gördüm ben. <gülüyor> Öyle yani... mumya evi diye bir film vardı orada canlanıyordu mumya. Öyle mumya'da. filmlerden fotoğraflardan değil ya. Öyle bir... Var mı ülkemizde mumya? Ülkemiz bir mumya cennetiydi. Mumya, <gülüyor> <gülüyor> Mumyanın <gülüyor> etrafını hiç görmedim. Görmekti tamam. istemem oktay açık konuşayım. Anadolu'muz mumyalar diyardı, mumyalar diyardı diye geçerdi. E, tabii. Öyle mi? Nerede? Tabii. İşte şey var o Likyalar'ın hep açıp açıp. E, mumyalar yolu var. Evet mumyalar yolu var. Likyalar paso her tarafı mumyalamışlar. Ben mumya görmedim ama Cleopatra koyu gördüm. Ben de bir kere Sayılır gördüm. mü O da bir. Mısır Sayılır ya. Koyuyor, orada kloopatra. kesin mumya vardır. Sırtım güzelce bir mumyala güneş çok tepede demiş. Rahmetli Kleopatra. <gülüyor> Evde saklanmış duş başlığı bulmak da iyi bir şey değil demiş yalnız İrem Hanım. Hangi İrem Hanım? İre Ege sana galiba bu. Niye? Şey, e Ege lafı da sana sokun. Nazar mıymış? Yani. Ne bileyim duş başlığı bulmak da herhalde. Pis Küfre, şey köfre bilmiyorum. girer diyorlar. Yani dolapta duran duş başlığından ben ben de kullanırım. Mesela küvetin, küvetin yanında olsa... Sen o çık onu çıkarmışlar, ötekini takmışlar falan gibi de dolap gardıroptu do durması bir garip değil mi? Bozuk duş başlığı, yani, bozuk duş başlığı atılır dolapta kalmaz işte. diye atasözü var diye. Tabii ya duş başlıkları. Duş baş. ah, evet duş baş dedik, bari bugünü de böyle duş baş diyoruz. baş mi bitiriyoruz? Şu senin söylediğin vardı, müzik dünyasında giyilmiş geçmiş en kaliteli şarkı diye geçer. Kurnalar mı? Turmalar mı Fahir? Yok yok yabancı. Yabancı müzik otoritelerince evet. dünyanın gelmiş geçmiş en kalite şarkısı diye geçen şarkı. Yani o şarkıyı çalarız da şey olur mu? Ondan sonra insanlar ben artık daha fazla radyo dinlemem. En, en iyisini dinledik zaten. Öyle diyecekler canım. de vardır. Çünkü çıtayı öyle bir yere koyuyoruz ki Ondan sonra bilene aşk olsun. Çalabileceği şarkı kalmıyor yani. O da Fulyon'un sorunu kusura bakmasın. Radyoya arayacaklar. Zaten en iyisi çalındı. Siz neyin mücadelesini veriyorsunuz diyecekler. Evet. Yayıncılık dünyasını bitir... Yani bazı otoriteler şey diyor... Bu parça çalınmasın. Çünkü çalınırsa yayın dünyası biter. Nasıl Filiz'de kahve kapanırsa. Aynen. Bitirin yayıncılar? Ee, ama sevgili bu riski alacağız. Ee, hatta yıllar sonra şöyle bir hikaye olacak. What is risk? This is risk diye bu olay anlatılacak. Yarın sabah, haftanın son iç günü sabahında çok değerli arkadaşlarım. E, my name is Fahir ve Miki Oktay sizlerle birlikte olacak. <gülüyor> ben Jumapel Ege, e, kızımın partisinde olacağım için e, siyasi çalışmalar hızlandı. Takdir edersiniz ki Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru. Bir mükemmel bir gün olacak.